Aklın ibadetidir. Taşköprü Nüzade Ahmet Efendi. sin doğal yeri tarihidir. Bir milletin doğal yerine bulması o milletin özünün birleşmesini, özgürleşmesini sağlar. Bu nedenle her millet eğitim ve terbiye sistemini doğal yerine verecek bir biçimde örgütlemelidir. Aksi takdirde millet yapay yerde yapaylaşır. Bir süre sonra da iç çatışmaya yuvarlanır. Sonuç maddi ve manevi zihni imkanların tüketilmesiyle birlikte ...o milletin de tarih sahnesinden silinmesidir. Unutulmamalıdır ki tarih yalnızca ibret alınacak değil... ...aynı zamanda kuvvet alınacak ve devşirilecek bir zemindir. Kedili Kütüphane'nin bu bölümünde... ...konuğumuz İhsan Fazlıoğlu'yla medeniyet ve ilim geleneğimiz konuşulacak. Hatırat bölümünde hocaların hocası Ahmet Süheyl Ünver'in hayatından bir anekdot aktarılacak. Kalem bölümünde klasik İslam düşüncesinin önemli kaynaklarından biri olan Şerhül Mevâkıf tanıtılacak. Yeni çıkanlar, hep okunanlar Kedili Kütüphane başlıyor. Hocam eserlerinizden birinde diyorsunuz ki her kültür kendi gökyüzüne bakar, her nazar ...kendi manzarasını inşa eder. Biz nasıl bir manzara inşa ediyoruz? Baktığımız yere göre... ...manzaramız kendi kendini örüyor zaten. Ee, burada önemli olan... ...nazar ve manzara ilişkisi... ...değil. Aynı zamanda... E, ...nereden nazar ettiğiniz... Hı. ...yer sorunları. Hı. Dolayısıyla bugün... ...bizim için eğer... ...seveceğimiz ya da... ...önemseyeceğimiz bir manzara inşa edeceksek... ...önce durduğumuz yeri... ...iyi tespit etmemiz lazım... Yani nazarın noktası önemli. Noktayı nazar dedikleri bizim eskilerin. E, noktayı nazarımızda problem olduğu için e, kendimize has ya da bizi tatmin eden, bizi doyuran ve bize bir gelecek müjdeleyen bir manzara inşa edemiyoruz. Karışık, kuruşuk, belirsiz, müpem, silik e, manzaralar idare etmeye çalışıyoruz. E, nokta üzerine çok duruyorum. Yani noktayı nazar. Nazarın noktası durduğumuz yer. Nereden bakıyoruz şehrimize, tarihimize, kendimize, kültürümüze, başkalarına, ötekisine? Bu son derece önemli. Noktamız yanlışsa manzaramız da ona göre yanlış olacaktır ya da eksik olacaktır ya da silik olacaktır. Açığı ona göre değiştirerek bakış ve görüşe. Tabii açısı. klasik kültürde açının bir adı köşedir biliyorsunuz. Köşeyi iyi kapmak lazım. Aa, güzel bir tabii. söz oldu. Tabii tabii. Köşeyi iyi kafarsak o köşeden olaylara bakacağız. Açımızın genişliği ona göre belirlenecek. Evet. Ee, gör görüş alanımıza e, giren manzara da ona göre e, hem niceliksel hem de artacak ya da eksilecek. Evet. Ee, bir insanın kendini aramasından bahsettiniz az önce. Ee, dikkatimi çekti. Bir eserinizin ismi kendini aramak. Bir diğeri de kendini, kendini bulmak. bulmak. Evet. Şimdi bu noktada e, ilim, irfan, ve sanat, ve felsefe bağlamında bunları nasıl başaracağız? Şimdi bunlar herkesin başarı, başarması gerekmiyor. Bir kere bunu bir e, koyalım ortaya. Yani bütün insanlardan böyle bir şey beklenmez. Bu doğru değil. Her kültürün elitleri vardır. Evet. Buna siz scholar diyebilirsiniz, alim diyebilirsiniz, filozof diyebilirsiniz, arif diyebilirsiniz. Bu çok önemli değil. <gülüyor> önemli olan burada her kültürün ee, Yaralılıştan gelen, doğuştan gelen niteliklere haiz, e, elit insanları, yetişmiş insanları vardır. onların vazifesidir bu. <gülüyor> hem kendi bireysel tecrübelerinde hem de kendi kültürlerinin tarihsel yürüyüşünde o kimlikleri, kimlik sorunlarını, kendilik sorunlarını araması, araştırması ve ortaya koyması. Kendini aramak, <gülüyor> e, şunu söyleyeyim, her sözcüğün, her kavramın katmanları vardır. Yani diyelim ki bir Farabi'nin, bir İbn Sina'nın kendi aramasıyla, kendini aramasıyla, kendine soru sormasıyla hmm. köydeki bir vatandaşın kendine soru sorması aynı ağırlıkta olmayabilir. Hmm. Ama şuna emin olun, her insan kendine ilişkin kendince sorar. kendince soru sorar ve kendince bir yanıt arayışı içerisindedir. Kültürler basamaklıdır, katmanlıdır. Hmm. Sorularımız da basamaklı ve katmanlıdır. Yani bir filozofun sorusu, bir arifin sorusu, bir bilim adamının sorusu, bir şairin sorusu aynı hakikate ilişkin olabilir fakat onun karşılık geldiği basamak merhale değişiktir. Hı -hı. Gök denen gibi düşünüp, Kimisi Bodrum'a ilişkin bir soru sorabilir, kimisi de 300. Hı -hı. kata ilişkin bir soru sorabilir. Dolayısıyla kendini aramak sadece entelektüelleri has bir şey değil ama bunu felsefece ya da irfanca, ...derinlikli seviyede yapabilmek, üç boyutlu yapabilmek elbette o kültürün elitlerine ait bir vazifedir. Hı hı. Yani e, acaba Türk kültür içinde yaşadığımız Türk kültürünün ben, ben idraki nedir? Kendilik bilinci nedir? E, bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Bu dediğim gibi entelektüeller meselesidir. Hı hı. E, kendini aramayan tabii ki, e, aramayan zaten bulamaz. E, arıyor muyuz kendimizi? Arıyoruz ki... Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, tartışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ee, ama bu arayışın sıhhati, yöntemleri, çıkış noktaları, süreçleri, varış noktaları... ...onlar üzerine elbette sıkı tartışmalar, hem felsefi hem irfani hem dini Hı. hem edebi tartışmalar yapmak lazım, gerekiyor. Aklı, ilmi ve ibadeti bir ve aynı kabul eden bir medeniyet günde 24 saat çalışan mensupları sayesinde var oldu. Bundan sonra da ancak ve ancak bu şekilde var olacak. Bizim medeniyetimizde üç konuda tatil caiz değildir. Kısaca, akılda, akletmede tatil olmaz. İbadet tatil kaldırmaz, ilim tatile çıkmaz. Ya çıkarsa, aklını, ilmini ve ibadetini tatil eden, siadetini, yani öncülüğünü ve saadetini de tatil etmek zorunda kalır. durmadan çalışarak binlerce makale, kitap, desen, resim ve müthiş bir arşiv malzemesi oluşturan sonra da bu birikimi milletine ve ilim dünyasına armağan eden abide bir şahsiyettir Ahmet Süheyl Ülver. Neredeyse bir asra yakın ömrünün tek bir anını bile boşa geçirmemiştir. İlkesini ilerlemiş yaşına karşın devamlı çalışır bulan öğrencileri bir gün Ahmet Süheyl Ünver'e ''Hocam yaşınız 73 artık Azrail kapınıza dayandı. Nedir bu? Devamlı çalışıp duruyorsunuz.'' diye sorarlar. Ünver'in yanıtı ilginçtir. ''Azrail yalnızca kapımıza dayanmadı. Birkaç kez gelip gitti evladım.'' der.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 ...derhal canını alacağım. Hekim, akademisyen, tıp tarihçisi, kültür adamı ve seçkin bir sanatkardır Süheyl Ünver. Ömrünü kültür ve medeniyetimizin keşfine ve korunmasına adamış... Bu amaçla İstanbul'u ve tüm Anadolu'yu karış karış dolaşmış, gördüğü ve dinlediği hemen her şeyi not almıştır. Öyle ki çalışkanlığı ve yılmak bilmeyen azmiyle çevresine ışıklar saçan bu güzel insan vefat ettiğinde geride 1200 defterlik bir kültür hazinesi bırakmıştır. Anlam arayışı, Viktor Frankl, Avustralyalı bir psikiyatrist olan yazar, İkinci Dünya Savaşı sırasında dört toplama kampından sağ kurtulmayı başarmıştır. Pes etmemesini ve hayata nasıl tutunduğunu bu kitapta anlatmıştır. Dünyanın çetin koşullarında hayatın anlamının keşfedilme sürecini irdeleyen kitap, insanı insan yapan nedir sorusuna da yanıt vermeye çalışmıştır. İnsanın anlam arayışı, otuzun üzerinde yabancı dile çevrilmiştir. Kum ve Köpük, Halil Cibran Halil Cibran'ın küçük kağıt parçalarına ve defterlerine karaladığı aforizma ve mesellerden oluşan küçük bir kitaptır. Aşk, güzellik, doğa ve insanlık durumu gibi konuları işler, yazarın parçalı bir otoportresini ortaya koyar. 1926'da yayımlanan Kum ve Köpük, ...yayınlandığı andan itibaren insanları derinden etkilemiş ve yüreklerine dokunmuştur. Beatles üyesi John Lennon, bir trafik kazasında yitirdiği annesi için yazdığı... ...Julia adlı şarkıda bu kitaptaki bazı satırlara yer vermiştir. İlahi Aşk, İbni Arabi İlahi Aşk, Fütuhat-ı Mekkiye adlı eserin 178. bölümünün çevirisidir. Kitapta insanı hakikate ulaştıracak ilk ve son noktanın aşk olduğu gerçeği dile getirilir. İbn Arabi'den önce aşk üzerine söylenenleri de içeren eser, aşkı en somut biçiminden en soyut biçimine kadar tüm yönleriyle ortaya koymaktadır. Bu anlamda üç kısma ayrılan aşk, tabii aşk, ruhani aşk ve ilahi aşk başlıkları altında incelenmektedir. Ancak bütün aşkların nihai noktasının ilahi aşk olduğu da vurgulanmaktadır. Müslümanlar, tespit ettikleri tüm kadim mirası kitaplaştırmışlardır, kitaba dökmüşlerdir. İslam medeniyeti bir yazma, yazı medeniyetidir derken kastedilen budur. Zamanımıza gelen İslam öncesi, örnek olarak astronomi eserleri kaç tanedir, hepsini bir masaya sığdırabilirsiniz. Ama İslam ülkesinde kaleme alınmış irili ufaklı astronomi kitapları için birkaç ola gerek. yazma eserlerle özellikle ilgilisiniz. E, eski yazma eserlerle e, birebir çalışmalar yapıyorsunuz. E, size şunu sormak istiyorum. Bugün e, Türk kültürünün e, İslam ilmine, İslam'ın e, hatta İslam kültürüne ve sanatına diyelim e, katkısı e, nedir? Buradan bu yazma ee, bu sorun, eserlerle. Uzun bir soru. Uzun ve zor bir soru. Birkaç program ister. Özetlesek. Şunu söyleyeyim özellikle. Şimdi biraz önce girişte dedik ki noktayı nazar önemli. Evet. E, bir kültürde işin ciddi olabilmesi için öncelikle o kültürün tarihsel tecrübesini nokta olarak almak lazım. Şimdi bu çerçevede baktığımızda kendi tarihsel tecrübemizde e, dikkate aldığımızda e, biz siz yani bu kültürün tarihi tecrübesi olmaksızın bir İslam tarihi de miyiz zaten? Tek başına zaten sizin sorunuza yeterli bir cevaptır. Diğeri içeriktir. Yani mimaride ne yaptık, müzikte ne yaptık, felsefede ne yaptık, bilimde ne yaptık? Bunlar e, akademik çalışmanın ortaya koyduğu informatif sonuçlardır. Hı hı. Ama Türkleri İslam tarihinin çekip aldığınızda geriye ne kalır? Sanki o. çokça estetik yok olur gibi sanki o şey sanatlar Hat. Vallahi ben Haksanıza. bir Arap milliyetçisinin sevdi sözünü söyleyeyim. Türkleri çekip aldığınızda İslam kültürü Arap Yarımadası'nda hapsolmuş mahalli bir kültür olarak kalır. Evet, güzel Yani bu Selçuklulardan, Büyük Selçuklulardan hareketle oradan itibaren olaya bir baktığınız zaman İslam medeniyetinin hem politik kaderini hem ilmi kaderini belirleyen e, özellikle 1050 Dandanan Savaşı'ndan sonra Türkten olduğunu biliyoruz. Bu yani güneş dil istemezler eskiler. <gülüyor> Bakarsan görürsün eğer bakabiliyorsan buna diline gerekmiyor. Tarihe şöyle bir baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Her açıda yani politik, devlet anlayışı, estetik, sanat, mimari, felsefe, bilim. Hangi açıdan bakırsanız bakın. Medeniyetin bütün ürünleri, kültürün bütün ürünleri e, Türk tarihi içerisinde zaten mevcuttur. Yani sadece Sultan Sencer ve etrafındaki... E, ilim adamları, filozoflar, şairlere baktığımız zaman ne demek de istediğim son derece net bir şekilde ortaya çıkar. O açıdan bence bu soru belki tehdit babında sorulabilir ama zahit bir soru da. Türkler olmazsa İslam medeniyeti ne olur? Olmazdı zaten. Evet. Bu kadar açıktır. Peki ben açıkçası yazma eserler kısmına çok ilgimi çekti. Neden ki şöyle bir baktığımızda 1900'lere kadar İstanbul'da sahaflarda e, serbest satılabiliyordu. Evet. E, dolayısıyla çokça aslında hazinemiz sayılabilecek e, ürünler, kitaplarımız e, Avrupa'da birçok müzede e, yerini koruyor. Evet. Kütüphanelerde, müzelerde. Tabii şimdi e, özellikle yola çıkmış bir kültürün ilk yapacağı şey kendinden önceki kadim kültürlerin hafızasına ulaşmak. Arşivlemek. Hafızasına ulaşmak. Evet. İslam kültürü 700'lerin 750'lerden sonra yola çıkmaya başladığında sorular <gülüyor> sormaya, hakikat arayışı içerisine girdiği zaman ilk yaptığı şey kendi yayıldığı coğrafyadaki e, hafıza yani nedir? Kitap, evet. kayıtlı malzemeyi, o zaman kitap yok tabii, kayıtlı malzemeyi tespit etmek. Daha sonra bunu çok profesyonel yapıyorlar. Bizans'a elçiler gönderiyorlar, Hindistan'a elçiler gönderiyorlar oradaki hafızayı e, kendi Merkezlerine aktarıyorlar. Benzer şekilde 1400'lerden sonra Batı'da da e, yola çıkma hadisesi gerçekleştiği zaman ilk yaptıkları şey İslam dünyası en yakın kültür olduğu için İslam dünyasındaki eserleri tayin etmek ve tespit etmek. Şimdi burada çok güzel bir yere girdiniz. Bana da çok güzel bir imkan doğdu. Şunu söyleyeyim. Hümanizm dediğimiz hadise 15. yüzyılda Batı'da ortaya çıkan hümanizmayı biz genellikle bize Latince ve Yunan eseri arayıcılığı o kültürle hemal olmak o kültür araştırmak olarak anlatılır Türkiye'de. Literatür tabii Biz kendi tarihi tecrübemizle utandığımız için bunu pek gündeme getirdiğimiz. Halbuki humanizma büyük oranda Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesiyle yazılan eserlerin tespiti ve elde edilmesi arayışıdır. E, Latince ve Yunanca bunun dörtte birini ancak ya da diyelim yarısını e, itibar eder. 15. 16. yüzyıllarda Batı'da Özellikle zenginler, tacirler ve devlet adamları özel heyetler kuruyorlar. Bunlara ödenekler ayırıyorlar. Ve insanları İslam coğrafyasına ki o zaman Osmanlı coğrafyası büyük oranda... ...ve şeyler, Safevilere hatta Babür Devleti'ne gönderip oradan çok profesyonelce... ...daha önceden belirlenmiş eserlerin tespitini yapıyorlar. Hmm. Mesela İstanbul'a posten geliyor... <gülüyor> 17. yüzyılın hemen başında Golius diye meşhur Dekart'ın hocası. Hmm. Hollanda'da matematik profesörü. E Halep'te, Fas'ta, İstanbul'da yazma topluyor. Babür Devleti'ne giden seyyahlar var. Şimdi teknikçiye girmeyeyim, yani, ayrıntı malumat vermeyeyim hmm. ama e, dolayısıyla Batılılar zaten kendi yeni arayışları içerisinde İslam dünyasının tecrübesini çok profesyonelçe hesaplanmış bir şekilde e, araştırıyorlar ve alıp getiriyorlar. Dolayısıyla e, bu yazma eserlerin Avrupa'ya gitmesi sadece son dönemlerde ortaya çıkan eserin değerinden, sanatsal değerinden hareketle elde edilmiş bir, şey, bir şey değil. Bizatihi bilgi avcılığıdır bu. O insanlar bilginin peşinden. E, hatta bazı eserleri özel arıyorlar. Bununla ilgili mesela güzel bir örnek vereyim size. Golius 1626'da İstanbul'da e, Takihettin eserlerini arıyor. Optik, astronomi, hmm. mekanik, tabii tıp eserlerini arıyor. Ve bunları e, Avrupa'ya da her yazdığı mektupta bildiriyor. Şu anda şu eseri buldum, şu eseri arıyorum. En sonunda dayanamıyor, gidiyor. Takihettin'in ailesiyle görüşüp Takihettin Rasit, meşhur Osmanlı matematikçisi asronumu kütüphanesini alıyor. E, o açıdan batıdaki kütüphanelerin oluşması e, çok uzun süreli e, ve belirli bir plan dahilinde yapılan. ...çalışmaların sonucudur ve burada aldıkları eserleri incelediğimiz zaman... Ki ...hepsinin kataloğu var, e, bizatihi o dönemde telif edilmiş son e, versiyon diyebileceğimiz eserlerdir. Kulluk, yaratılanın yaratıldığı hal üzere olması demek ise insan için akletmek kul olmaktır. Kul olmak ise ancak ve ancak kendini idrak etme ile yani kendilik bilinci ile başlar daim tefekkürle devam eder. Bu nedenle Arifler hayata seyri şuuri yani şuurlu ayık yolculuk adını vermiştir. Şerif Cürcani, eserleriyle yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir alimdir. Başlıca ilgi alanı, kelam, Arap dili ve edebiyatıdır. Fakat felsefe, mantık, astronomi, fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf gibi dini ve akli ilimlerin hemen hepsine dair eserler vermiştir. Bundan dolayı Allame ünvanını almaya hak kazanmıştır. Kaynaklar onun zeki, derin anlayışlı ve münazarada mahir bir alim olduğunda ittifak eder. Kendisinden sonra gelen alimler onu otorite, insanlığın hocası ve on birinci akıl gibi sıfatlarla nitelemiştir. Şerhul Mevakıf Seyyid Şerif Cürcani'nin El Mevâkıf üzerine kaleme aldığı bir eserdir. El Mevâkıf kitabı, kelam ilminin önemli kaynaklarından biridir. Adudettin El-İyici tarafından yazılmıştır. Şerhül Mevâkıf ise, felsefi kelam çalışmalarına damgasını vurmuş bir kitaptır. Seyyid Şerif Cürcani'yi, şerh ettiği metni gölgede bırakarak, Şerh yazım geleneğinin en iyi örneklerinden birini ortaya koymuştur. Şerhül Mevâkıf İslam coğrafyasındaki farklı medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Eser İslam düşüncesi klasikleri arasında sayılmaktadır. Zaman geçtikçe ününe ün katan Şerhül Mevâkıf'ı anlamak ve onun üzerine bir haşiye yazmak ...alim olmanın göstergesi kabul edilmiştir. Şerhül Mevakıf, okuyucunun bir bütün olarak... ...kelam ilminin, varlık, tanrı ve alem tasavvurunun... ...inceliklerini kavramasını mümkün kılan harika bir eserdir ki... ...Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası, Hocazade bu eser için... ...benim yanımda hiçbir kitap olmasa... ''Sadece bu kitap olsa yeter.'' demiştir. Darülfünün müdevrislerimizden Mehmet Ali Ayni ise, Şerhül Mevakıf, bizim en büyük felsefi eserimizdir demektedir. Eser, doçent doktor Ömer Türker tarafından dilimize kazandırılmış ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca, ...Arapça metni ve çevirisiyle karşılıklı olarak yayınlanmıştır. İYİ'nin Egemenliği İris Murdo Ayrıntı Yayınları İster klasik, ister çağdaş olsun... ...felsefenin sorunları çoğu zaman karışık bir düzlemde tartışılır. Felsefe bu tartışmaya her zaman açıktır. Yazar bu kitabında insanın talepleri ve istekleri üzerinden felsefenin temel sorunlarını tartışmaktadır. Bu makaleler kavramların altına bir maden işçisi gibi kazarak gerçeği ve iyiyi aramaktadır. 20. yüzyılın biyografisi Garodi'nin Felsefi Vasiyeti Roger Garodi Türk Edebiyatı Vakfı Roger Garo bu eserinde 20. yüzyılın felsefe ve fikir hayatının geniş ve eleştirel bir panoramasını çiziyor. Bütün felsefe akımlarını, felsefecileri ve aydınları enine boyuna sorguluyor. 20. yüzyıldaki felsefe akımları insanlığa ne kazandırdı ne kaybettirdi. İslam'ın günümüzdeki bilgin ve düşünürlerinin bu felsefe akımlarına cevabı ne olmalı? Bütün insanlığı toplu intihara sürükleyen gidişe dur denmeli, gibi sorulara cevaplar arıyor. Tanınmayan Büyük Çağ, İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihinden Fuat Sezgin, Timahş Yayınları Profesör Dr. Fuat Sezgin, uzun yıllar süren çalışmaları sonucu ortaya koyduğu bu eserle, İslam dünyasının bilim ve teknoloji alanlarında insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları incelemektedir. ...bilim tarihi için yeni bir bakış açısına kapı aralamaktadır. Dünya bilim tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü çeşitli örneklerle ele alan bu eser... ...batı merkezli bilim anlayışına bir alternatif niteliği taşımaktadır. Ayrıca İslam dünyasının bilim alanındaki büyük başarılarını hatırlatan bir kaynak oluşturmaktadır. Bir kişi yaşadığı topraklarda yerli mi, yabancı mı... Gezgin mi, işgalci mi yahut sömürgeci mi olduğunu öğrenmek istiyorsa, mensup olduğu Allah'ın değer dünyasının o topraklardaki işaretlerine ne kadar aidiyet duyduğuna bir baksın. Bu bakış ona hakikati fısıldayacaktır. Hocam size şunu sormak istiyorum. E, çünkü bizatihi ilgi alanınızda bir mevzu çok da merak ettiğimiz bir konu. Biz e, bu son 100-150 yılda neyi kaybettik? E, medeniyeti konuşmak istiyorum. Bugün elimizde yeteri kadar bugünün medeniyetini yaratmak için növe var mı? Biz neyi kaybettik hocam? Bir şey kaybetmedik. Başkaları bir şeyler inşa etti. Kendimizi çok suçluyoruz. Ben böyle suçlamıyor. E, e, yok hay. Medeniyet dediğim gibi karmaşık bir hadisedir. Ee, ve bunun en güzel örneğini de İbn-i bize verir. Coğrafyadan başlar, iklimden devam eder, siyasal organizasyonlar, ekonomik sistemler ve en son ilimler ve sanatlar. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman e, İslam dünyasında diyelim ya da özellikle de bunun büyük bir üyesi olan Osmanlı Türk dünyasında esas itibariyle kaybedilen bir şey yok. Yani biz e, geçmişimizdeki yanlışlara ahlanıp vahlanmadan yeni bir şey yapma Gücü de bulamıyoruz kendi kendimize. Ah, geçmişte şöyle oldu, geçmişte böyle oldu. Mesela o değil. Hiçbir şeyi kaybetmedik. Kazanacağımız çok yeni şeyler var. Biz bir medeniyet kurduk, bu medeniyet içerisinde yaşadık. Bu medeniyet kendi e, iç dinamiklerini tüketti. Meden, dediğim gibi medeniyeti böyle çorap gibi, giyip çıkarmak gibi bir şey değil. İnsan bir medeniyet kurduğu bir kültür inşa ettiğinde onun içine gömülüdür zaten. Evet. Başka bir kültür olmadan siz kendinizi idrakine böyle aramazsınız. Bir medeniyet başka bir şeyle karşılaştırmaya kadar kendisinin iyi ya da kötü olduğunu görmez. Biz bugünden bakarak öyle söylüyoruz. Yani 16. yüzyıldaki bir Osmanlı bilgini kendi paradigması içerisinde sonucu mutlu yaşıyor. Biz bugünden bakıp diyoruz ki ah şöyle yapsaydılar, ah böyle yapsaydılar. Bu <gülüyor> doğru bir şey değil. Ama batıda ya da doğuda fark etmez. Yani illa bu batı Avrupa'da olacak diye bir şey değil. Çin'de de olabilirdi, Hint'te de olabilirdi. Başka bir yerde olan çok yeni bir şey var. Ve bunu zaten fark ettiklerinde kolay olmasa da yavaş yavaş kendini güncelleştiriyorlar. Osmanlılar kendi içlerinde zaten çeşitli yenilikleri yapıyorlar. Yani tırnak içerisinde batılaşma ile moderniz bir kere birbirinden ayıralım. Batılaşma başka bir şey. Modernite bizim sadece batıdan öğrendiğimiz şey bir şey değil. 600 yıllık tarihimizde bir çeşitli dönem moderniteler vardır. Osmanlı evet. kendini yenilemiştir. Siz 1300'de kurduğunuz bir kurumu, bir değeri 1900'e kadar devam ettirmiyorsunuz ki. Hangi Osmanlı? Evet. 600 yıllık dönemde son derece radikal yenilenmeler var. Son derece sürekli olan noktalar vardır. Dolayısıyla biz hiçbir zaman bize anladıldığı şekilde subut, sabitleri olan, değişmeyen, donmuş bir kültür değildik. Olmadı tarihte. Hı hı. Ne Selçuklu böyledir, ne Osmanlı böyledir. Ben bunu size bilimden anlatabilirim. Astronomiden anlatabilirim, kimyadan anlatabilirim, optikten anlatabilirim. Başka biri bunu mimariden anlatsın, başka biri mezarlıklardan hareket ederek anlatsın. Bunun pek çok örneği verilebilir. Yani siz 14 yüzyıldaki mezar taşları ile 18 yüzyıldaki mezar taşları aynı mı Osmanlı'da değil? Evet. Apayrı. Sanatsal değeri ayrı, gösterişi ayrı. O, o kendi içerisinde dönüşümleri yaşıyor zaten. Bu ilimde de böyledir, filmde de böyledir, siyasette de böyledir. O açıdan hiçbir zaman öyle milletin anlattığı gibi sabit, efendim, doğuda zaman yavaş geçer. Hangi zaman? Senin baktığın zaman. O bana öyle bakıyor. Ben niye kendime öyle bakayım ki? O açıdan e, bunları ben doğru bulmuyorum. Yani başkalarının bir e, söyleşimde ve hatta belki bir televizyon programı şöyle demiştim. Orientalizm, İslam kültüründe uygulanan bir kültürel terörizmdir. Hmm. Biz bu kültür terör, terörünün e, kategorilerini e, benimsemiş vaziyetteyiz. Yani başkalarının bizim için geliştirdiği tanımları başkalarından daha çok kanıksamış ve benimsemiş. Ona göre düşünüyoruz. Bu doğru değil. Yani elbette başka kültürler bizi bir şekilde tanımlayacak. Biz de başka kültürleri tanımadık zamanında. Ama biz, problem şu. Biz onların bizim için kurduğu, ürettiği manzarayı kanıksayıp kendimiz onların gözüyle bakma hastalığına duçar olmuşuz. Peki önemli olan bu yanılgıyı ya da bu... Bu yanılgıyı düzeltmenin tek yolu var. Kendi tarihsel tecrübenizle muhatap olacaksınız. Yüzleşeceksiniz, çalışacaksınız, üreteceksiniz. Bunu eğitime, günlük kültüre katacaksınız. Bir millet kendi kültürünü uzmanlara bırakmaz. O günlük hayatın, bütün kılcağın zamanları sıraya tekme iletirir. Bugün biz kendi aramızda konuşurken, Türk tarihini yetiştirdiği, değil, Osmanlı döneminde yetişen entelektüelleri, şairleri, Mimarları, sadece uzmanların bildiği, araştırdığı ve konuştuğu birer ustalarını getirmişse o zaman aslında hiç konuşmamak lazım. Evet. Mı? Bu kültürümüze sirayet etmesi lazım. Kendi klasiklerimizin olması ve bunların e, eğitim, terbiye, talim neyse yoluyla benimsetilmiş olması lazım. Yani bir Türk genciyle konuştuğunuz zaman size... Anallaade günlük bir bilgi imiş gibi Kadızadeden bahsetmesi lazım, Hoca bahsetmesi lazım, İbni Kemal'den bahsetmesi lazım. Ne bileyim ben, mimarstandan bahsediyor Yunus Emre'den, Müneccimbaşı Münaceb Paşa Ahmet'ten, Gelibim bahsedebiliyor mu sizce? Evet, etmiyor evet. maalesef. Bizde zaten hocam bu programı yapmamızın asıl temel amaçlarından biri de bu. birçok program içerisinde anekdotlarla ee, geçmişten o sahiden de bahsettiğiniz tarihi e, değerlerimizi bir arada e, canlı ve diri bu bugünkü hafızaya aktarabilmek adına e, çalışıyoruz. İnşallah da e, başarılı oluyoruzdur. Peki e, şunu sorayım son olarak. Mutfakta ne var? Gelecek ne var? Şimdi benim çalışmalar iki koldan yürüyor. Bir akademik metinler. İşte kayıp halka ve derin yapıda olduğu gibi, evet. bir de deneme konferans söyleşi e, gibi seminer gibi metin ortaya çıkan metinler iki koldan devam ediyor. Bu çalışmalar 20 cildi bulacak. Onları hazırlıyoruz. Bir de iki tane metin üzerine çalışıyorum şu anda. Bir Osmanlı entelektüel tarihine giriş ya hmm. da İslam entelektüel tarihine girişti. İki tane metin çalışması yapıyoruz. Çok ilgi çekici başlıklar. Akademik mi? metin olarak, evet. e, şey olarak ise. Deneme tarzı bir metinde günümüz din dilinin eleştirisi diye bir metin hazırlıyor. Peki biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. Hocam çok keyifli, faydalı bir sohbet oldu. Eminim izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ee, ederim. Buralara geldiniz, bizlere, bizleri kırmadınız. Programa anlam kattınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı günler dilerim. Bu toprakların çocuklarının tarihlerini bir kayıp, bir boşluk, bir karanlık olarak görmeleri, yenilginin kafada başladığının kanıtıdır. Her yenilgi geçicidir. Zira hiçbir zaferde sürekli değildir. Fakat kafada yenilginin çaresi yoktur. Kaybı kafada başlayan bir insanın başarı şansı olamaz. Halbuki biz zaferle değil, gayretle mükellefiz.